980. konu, Hazreti Peygamberin zahir ile şakalaşması, göçebelerden bir kişinin ismi idi. bu zat zaman zaman Hazreti Peygamber'e çölden hediyeler getirir ve Peygamber de gideceği zaman kendisine gerekli olan nesneleri verirdi, Hazreti Peygamber, zahir bizim göçebemizdir, biz de onun şehirde oturan adamlarıyız, derdi, Hazreti Peygamber onu çok severdi, kendisi şekil bakımından çirkin bir kişiydi, bir gün pazarda eşyasını satarken Hazreti Peygamber gidip arkadan onu kucakladı. Zahir, Hazreti Peygamber'i göremiyordu. ''Bu kimdir, beni bırak'' dedi ve yüzünü çevirince baktı ki Resulullah, sırtını onun göğsüne iyice yasladı. Hazreti Peygamber de ''Bu köleyi satıyorum, alan yok mu?'' diye takıldı. Zahir, ''Ey Allah'ın Resulü, eğer ben köle olsaydım ve beni satsaydın hiç para etmediğimi görecektin'' dedi. Hazreti Peygamber, fakat Allah'ın katında senin değerin yüksektir, dedi.